Evet Açık Dergi devam ediyor. Bir stüdyo konumuz var bu akşam bizlerle. Zeyno pek burada. Beni Osman öldürdü. Sergisi sanatoriumda bu geçen ayın başında açıldı ve Ocağın 19'una kadar devam edecek da bulunan sanatoriumda söylediğimiz gibi. Evet bitmeden seni burada konuk etmek istedik. Sergi üzerine özellikle. ...sohbet etmek istediğimizden hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler ben davet de. ettiğiniz için. Evet. E, Sevil Duna Boylu ile beraber aynı mekanı paylaşıyorsunuz. Hı hı. Kişisel saygılarınız var. Sanatorium'un alt katında da... E, ...senin yerleştirmelerin... ...video çalışmaları ...bulunmakta. Kısaca sergiden bahsedebiliriz. Yerleştirme demek yanlış mıydı mesela? oradan? Ee, yok hayır değildi. Yani bir kısmı video... ...bir kısmı video yerleştirme. Ee, hı hı. Onun dışında defterler ve duvar üzerinde yerleştirmeler var evet. yeşil mı odaklandığın belli bir arter var hı hı. Onun yanı sıra cumhuriyetin kurucu metinleriyle yüz yüze geldiğin bir diğer bölümü var bu serginin aslında baktığında ikisi farklı duygulara yol açıyor sergiyi gezerken nasıl bir yere geldiklerini sorsam sana yani iki farklı kanal var ama benim gözümde aslında iki grup işte aynı yerlere bakıyor. Hı -hı. Biri patriyarkanın daha bariz simgeleri üzerine yani Hı -hı. nutuk ya da istiklal marşına bakmak. Hayatımız boyunca kafamıza kakılmış olan bir takım semboller üzerinden bakmak Hı -hı. demek. Hı -hı. Ee, yeşil çam melodramlarına bakmak ya da gazete haberlerine bakmakta da daha gündelik hayatın içinden bize medya ile ulaşan malzemeler üzerinden bu erkek egemenliğin patriyarkın tohumları nasıl atılıyor diye bakmak o yüzden hani e, aslında aynı şeyin iki yüzüne bakıyor hı hı. gibiyim iki ayrı iş grubunda. Evet birinde özellikle kelimeler hı hı. ve dilin birimleri üzerine hı hı. gidiyorsun diğerinde ise daha çok görsel ve Evet. duygular üzerinden evet, onda da yani şöyle bir ortak nokta var aslında hani bir çeşit kataloglama arşivlemeden çıkıyor ikisi de yani melodramlarda <gülüyor> hani bilmeyenler için örnek olarak evet, söyleyelim 200'ün üzerinde melodramdan seçtiğim sahnelerden oluşuyor erkek erkeğe videosu örneğin <gülüyor> bu videoda aslında şöyle başlayayım. Melodramları niye seçtim diye bir giriş yapayım. <Gülüyor> ee, şunu düşünerek seçtim. Bugünden bakıp o filmlere gülüyor olsak bile bunlar bizim toplumsal bilinç dışımızı oluşturan bir takım birikimler. Evet. Hani anne babalarımız onlara inanarak ya da bizim gibi gülmeyerek izledi ve öyle evlendiler, öyle ilişki kurdular. Bu ilişkileri... Aile sistemi içinde bize taşıdılar. Biz belki gülmeye başladık ama hala kafamızın bir yerinde o ilişki sistemlerini taşıyoruz. Komikse zaten muhatap aldığımız manasında gidiş. Evet. En başta. Ama yine de o hani iyi kadının dokunulmazlığı, seks apelinin biraz daha az olması bile bence hala yaşanan bir şey ilişkilerimizin içinde. Evet. Ee, bu filmleri izlerken ben aslında kadın nasıl temsil ediliyor diye merak ederek başladım ama şunu fark ettim. Zaten biliyoruz, öğrenmişiz 70'lerden beri hani bütün feminist hareket olarak kadının nasıl temsil edildiğine bakmışız. <gülüyor> ee, ve şunu fark ettim, erkekler e, başına ne gelirse gelsin hep kadının başına gelen bir olay üzerinden oluyor. Yani kadının başına bir şey geliyor, erkeğin hayatı kararıyor ya da güzelleşiyor <gülüyor> vesaire. O zaman şu soru doğdu, ee, kadınlar kadrajdan çıktığında, erkekler baş başa kaldıklarında nasıl... ...bir durum var. Yani erkeklik... ...nasıl temsil ediliyor bu melodramlarda? Hı hı. Tabii ki yüzlerce çeşit... ...çeşit sahne var ama bu videoda... ...kullandığım sahneler en çok te tekrar... ...eden temalar. Hı. Bunlar da... Hani ...beş başlık altında... ...toplayabiliyoruz. Bir çeşit... Um, ...kucaklaşma, şefkat... ...gösterme, teselli, teselli etme. etme... ...bölümü var. E, efkar ve içki bölümü var. Kavga... E, ...ondan sonra... ...yeniden kumar barışma, var. kumar... ...gibi başlıklar altında toplanıyor. Bunlar ama hep şey değil mi? Tansiyonun belli noktaya ulaştığı anlarda filmde. Yani bir biçimde olay akıyor ve hani bir olayın sonunda yaşanan duygu durumları esasında. Ve sanki bir şey demek yanlış mı? Mesela hani orada işleyen iktidarı bir nevi sevimleştiren anlarda aslında belki. Ee, olabilir ama mesela içki ve kumar için bu çok doğru değil doğru onlar daha ara ara sahneler evet. ama evet. o teselli ve hani ağlama ya da birbirine dokunma sahnelerinde öyle bir şey var evet. Ve tabii ki filmlerin kastetmediği bir şey de ortaya çıkıyor videoda o sahneleri ayıkladığın zaman konteksten homoerotik bir durumda böyle evet. bir his de vermeye başlıyor Peki şeyi merak ediyorum şimdi buradan tabii ismine de bir, Hı -hı. yönelik bir soru olacak. Beni Osman öldürdü. Ben bu sergiden sonra da izledim filmi. Daha önce bilmiyordum. Aslında senin o kolejin içinde verdiğin yoğun e, vermek istediğin mesajın yoğun olarak da bir, bir yandan kendi içinde barındıran bir film. Yani bir polisi bir yandan Hı -hı. komik ama bir yandan kadın ve erkek temsiliyetleri o kadar garip bir şekilde Hı -hı. devam ediyor ki. Mesela hiç unutamayacağım bir sahne var sanırım. Türkan şuraya git diyor. E, İzzet Günay bunu kabul etmeyen Türkan Şöre'yin böyle kalçasına bir şaplak sonrasında devam ediyor yola. Yani hani ...filmin senin serginden çıkıp bana e, hissettirdiği durumların yanı sıra... Senin, özellikle bu filmi seçmenin nedeni neydi isim olarak? Çünkü kolajlarda tam olarak yok galiba. Hayır, yani aslında hiç kullanmadığım bir film. İçinde Aha. hiçbir sahneyi kullanmıyorum. Filmin ismindeki imkansızlık beni etkiledi aslında. Yani ölü birisinin katilini göstermesi mümkün değil. Beni Osman öldürdü kurulması imkansız bir cümle. <gülüyor> Artı e, serginin içinde hani kadına şiddet haberleriyle ilgili hı. bir iş olduğu için onunla da iyi ilişki kurduğunu düşündüm. Hı hı. Artı hani böyle bir melodramlarla ilgili olan işleri de temsil edebileceğini taşıyabileceğini düşündüğüm bir isim hı. olduğu için onu seçtim. Hı. Bir de tabii dediğin şey de önemli o erkeklik kadınlık temsili içinde beni de filmin sonunda çok etkileyen bir sahne var. Türkan Şoray'ın zengin olduğu ortaya çıkınca İzzet Günay'ın bu evlilik asla olamaz kadın erkekten daha çok kazanamaz gibi bir isyanı var. O da hani her şeyi bırakırım senin kazandığına kanaat getiririm diyor ve evet. yeniden öyle bir araya geliyorlar. O Kızın da bence... babası da bunu meşru bir zemin oturtuyor evet. aslında işte aradığımdan uh -huh. maddi. Evet. Evet. Film bulunabiliyor mu bu arada? Evet evet. Bununabiliyor. Youtube'dan Sen, sen bulduysan <gülüyor> Yani bulunabiliyor. <gülüyor> Serginin diğer kısımlarına da bakabiliriz aslında. O, e, uzun sürede çalışmalar olduğunu e, tahmin ediyorum. Hı -hı. Mesela Mutu'nun kelimelerini araştırılması ve Hı -hı. temsil grafik olarak ne kadar zamanını aldı ve aslında bu mesele <gülüyor> gündelik hayatta çok da nasıl diyeyim daha kısa yollar seçmek gerekiyor herhalde hayatta kalmak için. Hı -hı nasıl becerdin onlara git? Ee, şöyle yani Nut'un ilgimi çekmesinin sebebi başka bir şeyler araştırırken en hani istiklal marşıyla vesaire şunu fark ettim. Ee, hep okutulan bize bir kitap olmasına rağmen lisede bilmediğimiz bir ayrıntı var. Nutuk metnini işte Mustafa Kemal Atatürk altı gün boyunca altışar saatten toplam 36 saat boyunca mecliste okuyor. Okay. Ve bunu okumak için de yabancı ve yerli basın mensuplarını oraya davet ediyor. Şimdi bu niye sorusunu sordurttu bana <Gülüyor> ve kendimce bulduğum cevap şuydu. Hani bir em, imparatorluğun yıkılışı, ulus devletin kuruluşu var, bir bağımsızlık savaşı var işte... Savaşlar veriliyor, ittifaklar kuruluyor, o ittifaklar bozuluyor. Hı hı. Ve en sonunda geldiğimiz noktada o mecliste bu metnin okunması aslında gerçekleşmiş olan tarihin kazanan iktidar tarafından temize çekilmesi. Evet. Ve bir şekilde artık Kavramsal tarih böyle evet. yazıldı demek anlamına geliyor. O yüzden de hani orada tekrar eden kelimelerin kaç kere tekrar ettiğini... ...saymak iyi bir fikir gibi geldi. Hı hı. Senin sorduğun kısmına dair... komik ...işin komik yanı aslında... ...internette çok kolay bulunabilen... ...sistemler var. Metinlerde hangi... ...kelimenin kaç kere tekrar ettiğini sayan. Hı. Ama ne yazık ki bunlar Latin... ...dillerine uygun. Yani <gülüyor> sondan eklemeli... ...dillere uygun değil. Şimdi bunun... unutuğu oradan geçirdiğin zaman bizdeki gibi... ...yani yaptı, yapmıştım, yapacaktı... ...gibi şeyleri ayrı kelimeler... ...olarak hı. sayıyor. Hı. O yüzden ben... ...bunu Excel'le biraz elle... ...yaptım. Yani işte... Parçalar halinde alfabetik sıraya sokup sonra eklerini hı hı hı. ayıklayıp onları üst üste hani hı hı. anlatırken bile nefes <gülüyor> alıyorum. Çünkü gerçekten pösteki saymak gibi bir işti. Evet. Onları gruplaya gruplaya bir araya getirdim. Hani içinden grafik grupları çıkarma fikri de biraz şeyle ilgiliydi. Yani e, elinde binlerce kelimelik dev bir metin var hani onları izleyiciye sunarken belli gruplar altında sunmazsan çok büyük bir enformasyonu üstüne yıkmış oluyorsun o yüzden de nutunun içindeki hem ana temalar olabilecek hem de bugünden baktığımız zaman önemli olabilecek bir takım şeyleri seçtim işte millet ve milletle ilgili kelimeler grubu var <gülüyor> ötekiler <gülüyor> adını verdiğim yabancı ve yerli iç düşmanlar evet. gruplamaları var duygular var ee, ne vardı başka Askeri terimler var. Askeri hı. terimler. Evet duyguların burada devreye girmesi de ayrıca hı hı. önemli bir tercih gibi geliyor aslında bana. Evet bence de yani e, duygu kelimesi bile başlı başına en çok geçen kelimelerden biri oluyor. Yani bir hissiyatla anlamlandırma var ve daha önce senin söylediğin işte yani şüphe ve güven kelimelerinin evet. eşit sıklıkta geçmesi de evet. hani böyle bir dönemde kritik bir dönemde <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> manidar. <gülüyor> manidar evet. <gülüyor> Sergi Sanatorium'da bu arada hatırlatmak gerekirse devam edeceğiz galiba. Konuşmaya yani alayım. şey aslında diyebiliriz şimdi mesela bu Çift Düşüm 1 ve 2 serilerin var senin. Evet. Burada belki de aslında hem notuk çalışmasında hem de HEPO şarkı hı hı. çalışması. O 5 yeni çalışmandan bir tane sanatorium'a gidecek dinleyicilerin görebileceği. Bu işte tasnif etme, bölme, parçalama yani burada da mesela şeyi görüyoruz Siklal notalarına göre bir dizilim var hı hı. Çift, düşünce de, çift düşünce de tamamen kelimeler üzerine giden hı hı. ve ortaya böyle bir dada şiiri gibi ilginç hı hı. bir şey çıkmıştı. Bu tasnif şeyi nereden geliyor? Yani onu bariz bir yapı bozumu fakat niye böyle bir bozuma uğratma? Um, yani niyesini cevaplamanın zor bir tarafı var ama şunu söyleyebilirim. Um, Var olan bir şeyi bozmanın onun üzerine yeniden düşünmeye çok iyi olanaklar açtığını düşündüğüm hı hı. için. O bahsettiğin çift düşün bir işinde İstiklal Marşı'nı alfabetik sıraya sokup yeniden okuduğun zaman hem sıkça tekrar eden kelimeleri fark ediyorsun hem evet. de aslında bir takım kelimelerin hiç olmadığını görüp şaşırıyorsun. Beni mesela kendim işi yaparken en çok şaşırtan şey İstiklal Marşı'nın içinde Türk Türkiye Türklük adına hiçbir şeyin geçmediği olmuştu. Yani bir soyut millet... Ve bir soyut vatan kavramı olmasına rağmen aslında bugünden anlamlandırdığımız anlamıyla TC'ye ait bir şiir değil o. Hı. Başka hı. bir şiir. Hı hı. Yani böyle buluşlar ortaya çıkıyor ya da nutuk işinde... Ee... Notu Kişi'nin ismi de bu arada. Notu diyoruz ama babaların babası. Evet. O da bir melodram isminden geliyor. Babaların babası işinde de örneğin... ...hani bugünden baktığımız zaman... ...tahmin edemeyeceğimiz şey, şeyleri... ...örneğin e, layıklık kelimesinin... ...sadece iki kere geçtiğini... ...ya da bugün çok zor telaffuz edilen... ...bir şey olarak Kürdistan'ın 60'tan fazla... ...defa söylenmiş olduğunu fark ediyoruz. Yani bu tasnif meselesi... ...yeniden düzenleme meselesi... ...bunları görmemizi sağlıyor bence. Hı hı. Ya burada... İhtiyacımız olan bilgilerden bahsediyorsun aslında sanatçı olarak hı hı. tezin bunların yeni yollar açabileceği peki hı hı. neye doğru yeni yollar diye sorabilirim. Mesela 70'lerden itibaren tartışılan bir kadınlık temsiğinden bahsettin ama genel olarak bir şey, şey mi işareti bir bilinçlenme gibi bir ya da hani bilinç taşıma gibi bir iddiası olmasa gerek çünkü bu aslında demin senin dediğin hani o aşırı enformasyonun insanlara hı hı. bilinç diye belli bir aydınlık sağlaması ama senin işlerin de aslında nereden kurulunuyor onu yani aslında en temelde soruyorum nereye yani, bakıyor belki de gelecek olarak aslında biraz e, parçala değiştir yeniden düşün yani bunun sloganı hani biraz da yaptığımız bütün eylemlerde de Hı -hı. Sadece sanat için söylemiyorum yani bir şeyleri yeniden ve yeniden düşünmek, verili olarak kabul etmemek ve Hı -hı. verili olarak kabul edilen şeyin altından zeminini kaydırdığın zaman açabileceği yeni kritik düşünce alanlarını düşünmeye çalışmak. Evet, evet, önemli de bir zaman dilimi içerisindeyiz aslında bütün bunlar için ama bir yandan iki şey var hakkında hani hem politik. Demeyin tamam politik sanat demeyebiliriz çünkü. bu diyebiliriz. Evet yani hani politik sanatın da mesela hmm, ulaşması gereken kitle sanki bana daha geniş mi olmalıymış gibi geliyor yani nasıl söyleyeyim halk için sanat da demiyorum en nihayetinde ama bu bilgilerin bence çok insanların hayatına sarsıcı etkileri hmm. olacak mesela şu anda bunu sana sormak içindesin ama. Fiyasada nasıl bir yere oturuyor mesela yap, yaptıkların? Yani ee, mesela video insülatyonun karşılığı var mı? Ya var tabii ki Türkiye'de aslında pek çok yere göre büyük bir kitle var, büyük Hı -hı. E, çok mekan var, çok sanatçı var ve bunun içinde politik iş üreten sanatçı sayısı da oldukça fazla hatta çok ciddi bir kanal olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Bunların hepsini beğeniyoruz, beğenmiyoruz anlamında değil ama güncel olana tepki vermek isteyen bir grup sanatçı var ya evet. ben de onlardan çok farklı bir yere oturduğumu düşünmüyorum ama yine de hani yalnızca güncel olana odaklanmak değil dediğim gibi hani ben bu işlerin altında daha genel bir Hani patriyarka meselesinin düşünülmesini daha önemli buluyorum. Yalnızca milliyetçilik meselesi değil. Çünkü milliyetçilik ulus devletle ortaya çıktıysa... ...patriyarka kapitalizmden önce de vardı. Yani hani <gülüyor> ta oralara kadar gitsin isterim bunu düşünürken insan. <gülüyor> ee, bir karşılığı var mı? Yani daha geniş kitlelere ulaşması ne güzel olur. Ama biraz zor bir şey. Ama bunu da hep şöyle düşünüyorum. Yani akademik bir çalışma yaptığınız zaman da <gülüyor> kitlelere ulaşmıyor. Ama sonra... Evet. Başka bir insan Bilgi araştırması için bakıyor. Evet bu bilgileri biriktiriyoruz. O yüzden hani sadece buradan bir şey çıkacağına inanmıyorum. O yüzden de hani ne bileyim kendimi örgütlü bir insan olarak da tanımlarım. Başka şeylerin içinde de mücadele vermeye çalışıyorum. Ben hani Tek yol sanat değil. <gülüyor> Sanki bunun üstünden tek yol devrim diyecekmişim gibi oldu ama. <gülüyor> Olabilirdi. Olabilirdi. <gülüyor> Böyle açık bırakalım ucunu. Evet. Çok zaman yok. O yüzden sanatçı birliğini konuşmak istiyorum senden Hı -hı. de olur aldık en başında Hı -hı. sanatçı birliği sanatta sansür grubu bunlar birbirine yakın oluşumlarda en son bir dernekleşmeden Hı -hı. E, bahsedildi bütün bunlar da esasında geçen senenin sonu yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. modernde İstanbul modernde yaşanan tam bu aralar evet tam evet. bu zamanlar yaşanan olayın tetiklenmesiyle Hı -hı. bir kere daha sanatçıların kendi haklarına e, Hı -hı. dair soru işaretlerinin ortaya çıkmasıyla e, başladı bu süreç evet Önümüzdeki günlerde aykada bir toplantım da olacakmış bu arada. Biz 80'leri biraz e, haberini verdik ama 2000'ler konuşmasında hı hı. sen de orada olacaksın. Dolayısıyla sana temsilci misin gibi davanabiliriz galiba. <gülüyor> yani <gülüyor> temsilci değilim ama başından beri toplantılarına katılan biri olarak evet biraz haberdarım. Evet bu örgütlenme aslında kolektiflik düşüncesi çok var. Yani daha doğrusu sanatın içerisinde hani hı hı. çoğunlukla... Sanatçılar bir grup oluşturdukları ölçüde bir baskı unsuru e, olabiliyorlar. Sanatçı e, birliği neye doğru e, evrilmekte şu anda? Ne Daha doğrusu hangi aşamada? Onu soralım. Yani dernekleşme kararı alındı en son. Ancak Hı -hı. E, o noktada biraz bürokratik engellere, mekan sıkıntısına evet. ve aidat sıkıntılarına tostadık. Biraz da açıkçası toplantılar sönümlendi. Hani ben umutsuz konuşmak istemiyorum ama devam edeceğini umuyorum. <gülüyor> hı hı. Ee, yani ne? her seferinde billeri bekliyor aslında. Evet. Hani... <gülüyor> i̇şte yani şey yapıyorlar, şey mi iştirak mi ediyorlar mı ayrı mevzu ama... Evet yani şey mi diye merak ediyorum... ...çünkü bu sadece sanat anıla değil esasında... Hani ...Türkiye'de genel olarak örgütlenme konusunda yaşanan bir durum... Ee, ...reaksiyoner kalıyor sanki örgütlenmeler Hı -hı. gibi geliyor... ...mesela bu geçen sene özellikle İstanbul Modern'den sonra çok fazla Hı -hı. konuşuldu... ...hani biz de naçiz bir şekilde köşesine durduk, konuşmaları duyduk... Hı -hı. ...ama sonrasında sanki bir sansür daha olsa... ...bir ses daha çıkacak gibi ama onun dışında ses çıkmıyor. Yani bu temel bir sorun gibi geliyor bana evet, genel olarak. Evet çünkü örgütlenme işi bir sabır istiyor, iki istikrar istiyor... ...üç çok evet. çok çok çok tartışmak ve bu tartışmalarda küsmemek ya da darılmamak istiyor. Yani aynı yerde tartışmalara rağmen bir arada bulunabilmemizi sağlamamız lazım. O anlamda bir istikrar sorunu yaşa yaşadık yani bu süreçte. Ama yani benim düşündüğüm şey bu tamamen kişisel olarak söylediğim bir şey... Elbette İstanbul Modern olayı ya da orada İstanbul Modern'deki gala gecesindeki olay olduktan sonra kimi sanatçıların işlerini geri çekmek istemesi ve bunun üzerine sözleşmelerinden aslında o anda haberdar olmaları bir takım maddelerden bu örgütlenme sürecini tetikledi. Ama daha geniş çerçeveden bakarsanız aslında bence hani AKP iktidarının son dönemde geçirdiği işte sağlık ee, sağlık sistemindeki evet. değişiklikler çalışma sistemindeki değişiklikler üzerine bir güvencesizlik tartışmasının başlaması, beyaz yakalı işsizlik tartışmasının başlaması da sanatçıların da bir takım şeyleri başka yerden tanımlamalarına sebep oldu. Ya da e, herkesin zorunlu sağlık sigortasına Geçmek evet. zorunda kalması Bir sürü insanın aslında hiçbir güvencesinin Olmadığını fark ettiği an oldu Yani o mail grubunda en çok tartışılan şeylerden biri Senin sigortan var mı benim var mı Nereye gitmemiz gerekiyor nereye başvurmamız gerekiyor hı hı. Hepimiz fark ettik ki Hiçbirimizin bir emeklilik hayali yok Böyle bir hani uzun vadede Yaşlanınca ne olacağını bilmiyor Aslında başka bir anlamda neoliberal politikaların acısını çekmeye başladığın yere denk düşüyor. O yüzden evet. de krizi beklememek ve bunları şimdiden talep etmeye ve örmeye başlamak asıl önemli olan. Evet. Ortaklaşılan bir sorun var. ortaklaşılan hı hı. bir Ama hani o zaman tren demek çok hızlıymış. Ki insanlar dönüp de bakmaya çok fırsat bulamamışlar aslında. Tam da İstanbul'un hani deniyor ya tren hı hı. üzerinde olduğu vesaire ya da hani soylaşma Evet zaten hani o kadar aciliyetler içinde yaşıyoruz ki tam bunları tartışırken işte Taksim oluyor. Taksim hı. platformuna destek vermek için koşturuyorsun. Ertesi evet. gün başka bir şey oluyor başka bir yere koşturuyorsun. Ama hı hı. eğer hele de bir mesleki örgütlenmeden bahsediyorsak burada işte sanat emekçileri derneği girişimi diyeceğim artık. Sanat emekçileri derneği girişiminde olduğu gibi hani bunun senelere yayılacak bir çalışma olması gerektiğini kabul etmek gerekiyor. Hı hı. Evet çünkü asıl amaç burada kurumlara baskı yapabilmek ya da pazarlık masasına oturabilmek yani hı hı. sadece birbirimizden haberdar olmak ya da bir sansür olayı olduğunda ortaya çıkmak değil aktör olmak yani aktör olmak, konuda evet. aslında evet o zaman sevginle geri dönersek hani tam da bu noktada duygular ve aslında patriarka dedin hı hı. ve aslında kapitalizme işaret ettin. Bir nevi zemin çalışması olarak görülebilir mi mesela senin nasıl diyeyim işlerin yoluna girmesi ne düşündüğün senaryo için bir zemin çalışması desek. Yani çünkü baktığında aslında nutuk gibi ne görülüyor Cumhuriyet'in kurucu metni olarak görülüyor ama dediğin gibi aslında daha temel şu andaki dünyada oluşumuzu belirleyen bir iktidar biçiminin nasıl diyeyim ana kodları ve erkeklik en nihayetinde. Evet. Dolayısıyla orada bir arşif çalışması yapıyor olmak da değer hı hı. gibi de duruyor bu taraftan. Çok evet <gülüyor> yani e, iktidar hep aklımızda ve en büyük meselemiz yani o iktidarın çeşitli ve şeylerine hani örgütlenme girişiminde ayrı yaklaşıyorsun. Hı hı. İş üretirken başka bir yerden yaklaşıyorsun. Evet. Atlamak istemediğim bir şey daha var. Biraz konu dışı gibi de olabilir ama genelde son dakikalarda kim gitti geride ne kaldı sergisi hı hı. vardı. Kadınların gözünden çaadet sanatlarda merkezileşme daha başlığından epey şey vadeli bizim için. Yani biz İstanbul'da olduğumuz için çok da göremedik sergiyi ama Türkiye ve Bulgaristan arasında hı hı. olduğunu biliyoruz. Senin de işlerin vardı. Burada evet. onlardan bahsedebilir misin kısaca? E, bu Uçan Süpürge'nin çok güzel bir projesiydi. 20 Türkiye'den 20 kadın sanatçıyı, Bulgaristan'dan 20 kadın sanatçıyı bir araya getirdiler. Bunlarla, yani bu kadın sanatçıların ortak özelliği hiçbirinin merkezde doğmamış olması, merkeze gitmiş olmasıydı. Ben de İzmirlilikten oradaydım. Hani niye bırakıyoruz geldiğimiz yeri, niye merkeze gidiyoruz, merkez hı. bize ne vaat ediyor, neyi bulamıyoruz, hani... Hı hı. Bunun üzerine sorular soran, e, projenin asıl amacı aslında bu söyleşilerden iki tane film çıkarmaktı. O filmler de çıktı, hani onlara Hı -hı. ulaşabiliyorsunuz sanırım Uçan Süpürge Hı -hı. üzerinden ve web Harika. sayfalarından. E, onun dışında da iki tane sergi eşlik etti. Benim orada Balkanlarda yaptığım iki iş vardı. Bir tanesi Gelin Kafası. E, aslında apartman projesinin başlattığı relocate projesi içinde gerçekleştirdiğim bir işti. Ee, Bulgaristan'da, Makedonya'da, Yunanistan'da ve Kosova'da her gittiğim yerde bir gönüllü koca adayı bularak e, kuaföre gidiyordum. Daha sonra makyoze, daha sonra da fotoğrafçıya ve bütün bu süre boyunca bütün kararları... Kuaföre, makyöze ya da fotoğrafçıya bırakıyordum. Yani hiçbir hmm. estetik müdahalede bulunmuyordum. Onlar nasıl isterlerse hmm. beni öyle tırnak içinde güzelleştiriyorlardı. Hmm. Ve sonuçta o fotoğrafları sergiliyordum. Hmm. Artı bir de o kuaför ve makyaj süresinde insanlarla sohbet ediyordum. Sohbetinde iki ayağı vardı. Bir güya kadının en mutlu günü olması gereken evlilik günü ve güzellik. işte hmm. e, evlenmek üzerine bir sohbet. Bir de Türkiye'li gelin. ...olarak orada Hı. olduğum için o ülkelerle olan ilişki yani bir Kosovalı ile bir Türk'ün evlenmesine nasıl bakıyorlar gibi. Onları da evlilik albümü şeklinde bu hikayeleri anlattığım ikinci bir parçası var bu işin. Bu video değil değil mi ama Yok, şey... Yok bu fotoğraf artı fotoğraf. E, dört tane evlilik albümü. Evet. Ee, Çok güzelmiş. Evet yani bu da aslında erkek erkeğinin diğer cephesi gibi hani Hı. kadınlık e, nasıl... ...artık burada boyanıyor diyeceğim... ...yani dünya o en mutlu gününde... ...ve o yapay mutlu anların yaratıldığı... ...fotoğraflarda... Hı hı. ...seni nasıl görmek istiyorlar... ...seni nasıl güzelleştiriyorlar... Hı. ...ve aslında nasıl sen olmaktan çıkarıyorlar... Hı. ...görülebiliyor mu bu arada... ...bu, iş, bu işte aynı e, şekilde... Bu, ...filme bir biçimde ulaşılır ama... ...bu iş şöyle görülebilir... ...yani bir kısmı kendi bloğumda var... ...zeynopekunlu.blogspot.com'da... ...hepsi yok ama... <gülüyor> Olsun. Fotoğrafların bir kısmı var. Evet. İşlerinin çoğundan zaten işler ama orada. Ama orada göründüğümden daha güzelim. Burada söylemek <gülüyor> isterim. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle kastırıyorum <gülüyor> <gülüyor> fotoğrafları gördüm ben. <da. gülüyor> Zeyno pek gün bizlerle beraberdi. Son soru. Şey soru. Magaziner soru. Şu günde bir sanatçı olarak esas angajmanın ne olmasını istersin? Sanat ajandasında. Mesela şu andaki temel ıı, direktif ne olmalı? insanlar için Diyorum çok şey ama. Daha anlayamadım. Esas gündem şu anda. Mesela. Şu anda esas evet. gündem. Örgütlenmek olmalı. Örgütlenmek. Evet. Diyorum. Tamam ben de çok zorlanmamayı <gülüyor> istiyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için 19'una kadar gezilebilir. Bu arada bahsetmiş olduğumuz sergi sanatoriumda. Beni Osman öldürdü. Asman'ın mescid civarında. Evet. Teşekkürler Teşekkürler. Zeynep.